Zuhruf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ha Mim Açık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye